Allah'ı Bismillahirrahmanirrahim Şeytan Rjim. Bismillah al-Rahman Ve salatü sallamü ala Rasulüllah Muhammed ve ala alehi ve sahibi ejmain. Cenab-ı Allah geçmiş kavimleri körlükleri sebebiyle helak ettiğine dair bazı ayetlerle kısaca temas ettikten sonra helak edilenlerin gereksiz yere, haksız yere helak edilmediklerini cezalandırılanların cezalandırılmalarının bir sebep ve bir hikmetinin olduğunu ve adil olduğunu Beyan etmek üzere şöyle buyuruyor: Astaydu billah. Ve ma Biz göyü, yeri ve ikisi arasında bulunanları oyun oynayalım diye yaratmak. Bu, bu ayet-i kerimelerin bağlamı içerisinde şu manaya geliyor. Helak ettiğimiz kavimlerin aslında göklerin ve yerin yaratılışına bakıp üzerinde gerektiği gibi düşünmeleri mevzu bahis olsaydı... Onlar bunu ihmal etmemiş olsalardı, bunların boşuna yaratılmadığını anlarlar. Dolayısıyla kendilerinin de gereksiz yere yaratılmadıklarını, kainatın yaratılışında bir maksat belli olduğu gibi, kendilerinin de yaratılışında bir hikmetin, bir gayenin olduğunu açıkça görüp anlayacaklardı. Çünkü göğe ve yere ve bunların arasındaki varlıklara bakıp bunların üzerinde düşünen bir insan burada anlamsız, boş, çocuğun adeta oyun oynarken anlamsız hareketlerini tutumlarını andıran bir şey olmadığını aksine her şeyin akıl ve hikmetin sebeplerini, gerekçelerini anlayıp ortaya koyacağı ve birçoğunu da anlayamayacağı pek çok hikmetlerle dolu olduğunu idrak edebilecektir. İşte Cenab-ı Allah bu kısacık ayeti kerimede Kainatta insan dahil olmak üzere gereksiz, laf olsun diye, hikmetsiz hiçbir şeyin mevcut olmadığını belirtiyor. Çünkü bütün varlıklar bunlar arasındadır. Sema, arz ve ikisi arasında. Bütün mevcudat veya en azından bizim bildiğimiz mevcudat, varlıklar bunlar arasındadır. Bunların hiçbirisi boş yere ve oyun maksadıyla yani çocukların oyunlarında gayesizlik, maksatsızlık var biliyorsunuz. Eğlenmek için oynarlar, vakit geçirmek için oynarlar, can sıkıntılarını gidermek için oynarlar ve benzeri. Yoksa bu oyunun neticesinde faydalı bir şey ortaya çıksın. Hayırlı bir şey meydana gelsin Ben ve başkaları bundan yararlarsın Diye bir amaçları olmaz Böyle bir sonuç çıksa bile bu tesadüfidir Veya ilahi hikmetin bir takdiridir Zaten devamındaki ayet-i kerime Bunu belirtiyor Lev eradne ennettehize lehven Eğer biz Herhangi bir oyun ya da bir eğlence edinmek isteseydik ha le tahezdnahum min ladunna in kunna fa'ilin onu biz kendi yanımızdan kendi yanımızda bulunan mahlukattan edinirdik eğer böyle bir iş yapsaydık bunu böyle yapardık leh Arapçada oyun, eğlence, boş iş. Bazı Arap kabilelerin dilinde lehiv, oynaşmak yani erkeğin hanımıyla beraber vakit geçirmesi olarak da kullanılır, o manada da kullanılır. Cenab-ı Allah evlat sahibi olmayı Efendim, dünya hayatına karışmayı da zaten oyun ve eğlence olarak adlandırıyor, nitelendiriyor. İnnemel hayatü dünya la'ibun ve leh diyor. Dünya hayatı ancak bir oyuncak ve bir oyun ve bir oyalanmadır. Bir oyun ve bir oyalanmadır. Oyun da kısa süreli olur genelde, kıyamete kıyasla zaten, değil kıyamete, kabir hayatına bile kıyasla. Dünya hayatı çok kısa, bir oyun kadar kısa, bir sahne kadar kısa, bir tiyatro eserinin bir sahnesi kadar kısacık bir şey. Burada ayetin sonunda, İnkünne fa'ilin. Eğer biz böyle bir şey yapsaydık manasına geldiği gibi in olumsuzluk edatı olarak makunne feilin manasına da gelir. Yani biz böyle bir şey ne yaparız ne yapacak durumumuz var bize bu yakışmaz manasına da gelir. Çünkü Cenab-ı Allah için abes iş, boş iş, oyun, oyuncak gibi... Bu manadaki işler, tasarruflar mümkün değildir. Çünkü oyunda, eğlencede bir hikmet yok. Aksine aklı başında olanların oyun ve eğlence ile harcayacakları vakitleri olmaz. Olmamalı en azından. Peki bunun yerine Cenab-ı Allah ne yapar? Yani gökleri ve yeri oyun olsun diye yaratmadı. Biz oyun ve oyuncak edinecek, eğlence edinecek olsaydık onu kendi ezdiğimizden edinirdik. Yani ayrıca sizin ileri sürdüğünüz gibi evladımız olmazdı. Bununla Cenabı Allah Allah evlat edindi diyenlere cevap veriyor aslında. Kimdi bunlar? Hristiyanlar İsa aleyhisselam'ın Allah'ın oğlu olduğunu söylüyorlardı. Fakat ayet dikkerime Mekki olduğu için Hristiyanlardan ziyade melekler Allah'ın kızlarıdır diyen Arap müşriklerine bir tarizdir, bir cevaptır. Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri boşu boşuna yaratmadı. Eğer biz yaratmadık, biz bir oyuncak eğlence edinmiş edinmek istemiş olsaydık onu kendi ezdiğimizden edinirdik. Meleklerden alırdık. Meleklerden yapardık bu işi. Efendim? İn künne failin. Biz böyle bir şey yapmadık. Yapacak değiliz. Peki bunun yerine ne yaparız biz? Cenab-ı Allah da oyun, eğlence yok. Onun yaptıklarında abes bir iş yok. Anlamsız bir iş yok. Ya ne var? Şu var. Bel bil bilhak Ala batılı, faydmgöhu, fayda hu zahiq. Aksine biz hakkı alırız, batının üzerine bırakırız, onun beynini parçalar. dimah kelimesi buradan geliyor. Dıma, beyin demek damiga damiga beyne kadar ulaşan beyin zarına kadar ulaşan hatta zarı da yaran kafatasında açılan yaranın adıdır kafatasında açılan yara beyin zarına kadar ulaşırsa bu kökten gelmek üzere ona damiga denilir işte burada biz hakkı batılın üzerine öyle bir bırakırız ki Beynine kadar işler onu paramparça eder. Beynini de bitirir. Yani hakkın karşısında batılın hayat şansı, yaşama şansı yok demektir. فَاِذَا huwa زَاهِقُ Zaheqa can verdi demek. Can verdi, can çekişti demek. Çekişti mi? öldü bitti baด้านsı. Biz diyor yani ayet-i kerime adeta savaş meydanında iki düşmanın birbirleriyle çarpışması neticesinde birinin diğerinin hayatını nasıl bitirdiğini, onu nasıl yok ettiğini anlatıyor, canlandırıyor gibi. Hayır biz bu denildiği gibi oyun eğlenceyle uğraşmayız. Aksine biz Hakkı meydana süreriz. Ortaya koyarız. Hak batılın beynini darmadağın eder. O da can çekişe çekişe yok olur gider. Hak eğer zayıfsa batıl elbette güçlenecektir veya güçlü görünecektir. Batılın bizatihi gücü yoktur. Batılın gücü hakkın hak olarak zayıflığı nisbetindedir. Hak zayıf düşüyorsa batıl güçlü görünür. Çünkü batılın dediğimiz gibi bizatihi kendinden gelen bir gücü, bir kuvveti yoktur. Batılın gücü hakkın zayıflığından kaynaklanır. Günümüzde olduğu gibi. Hak ortada yok. Onun için batıl cirit atıyor ortalıkta. İstediği gibi kol geziyor. Çünkü dediğimiz gibi hak ortalıkta yok. Ortalıkta olmadığı için kapitalizm başta olmak üzere ekonomik, siyasi, ahlaki her türlü sistem, her türlü felsefe, her türlü batıl kol geziyor. İslam'ın bünyesi içerisinde hakkın gerçek temsilcileri de zayıf olduğu veya yok hükmünde olduğu için bir bakıyorsunuz Şia gömleği giyinmiş Sasani ruhu her şeyi mübah gören zihniyet İslam'ı şuradan buradan tıklayıp yok, şu da caizdir, şu da yapılır, bu da yapılır diyen zihniyetler Allah'ın dininin hayatta herhangi bir pay sahibi olmaması için İslam adına piyasaya sürülen adil olmayan hakkı temsil etmeyen zulüm Ümmeti perişan eden uygulamalar, ümmetin başındaki zalimler ve sayamayacağımız daha birçok musibetle karşı karşıya bulunuyoruz. Niçin? Çünkü ümmet hakkı taşıyabilecek, hakkı temsil edebilecek güç, kudret ve istidatta değil. Olan biten ümmeti rahatsız etmiyor adeta. Çünkü bizim ruhlarımız ve zihinlerimizle de ulus devlet sınırlarıyla paramparça edildi. O daracık sınırlara hapsedildi. Mısır'da binlerce kişinin idamı veriliyor. Kılımızın kıpırdadığı yok. Niye? Çünkü orası Mısır burası Türkiye. Suriye'de milyonlarca insan topraklarından, vatanlarından tecav edilmiş. Her gün yüzlerce, binlerce kişi zalimler tarafından en gaddar bombardımanlarla çoluk çocuk, kadın, erkek, yaşlı hiç ayrım yapılmadan katlediliyor. İslam tarihinin her birisi apayrı bir destan, apayrı bir güzelliğe sahip şehirleri her birisi yakılıp yıkılıyor, tahrip ediliyor. Kütüphaneler, kültürel zenginlikler imha ediliyor, talan ediliyor. İslam toprakları hallaç pamuğu gibi atılıyor. Şam'ı, Halep'i, Bağdat'ı, Musul'u, Basrası, Kerkük'ü her tarafı tek tek elden gidiyor. Biz, e ya burası Türkiye, orası Irak, orası Suriye, şurası burası burası burası deyip umurumuzda olmuyor. Rabbim Allah'tır dediği için efendim, ta Bangladeş gibi Ekmek yiyecek takatleri yok. İslam'la savaşlarına ara vermiyorlar. Emperyalizm, küsür, Hinduperestler bellerini kırmış. Yine savaşlarını İslam'a ve Müslümanlara karşı yapıyorlar. zaman isimli bir mücahit bir alim idam ediliyor. Bize soruyorlar ya bu zaman kim oluyor? Niye? Çünkü orası Bangladeş, burası Türkiye. Dediğim gibi zihinlerimiz, ruhlarımız, akıllarımız, duygularımız, hassasiyetlerimiz sadece coğrafyamız bölünmedi. Ulus devlet sınırlarıyla duyarlıklarımız da bölündü, ruhlarımız da parçalandı, hassasiyetlerimiz de katledildi. O halde evvela Müslüman gibi duymasını, Müslüman gibi görmesini, Müslüman gibi hassasiyet sahibi olmasını bileceğiz. Müslüman nasıl hisseder? <gülüyor> Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi hisseder. Müminin mümine karşı durumu tek bir vücut gibidir. O vücudun bir parçası hastalanacak, rahatsızlanacak olursa vücudun geri kalan kısmı uykusuz kalarak ateşler içerisinde yanıp tutuşarak ona iştirak eder diyor. Onun acısına, ızdıraplarına katılır diyor. Biz burada ne yapıyoruz? Ya Musuliyellerde çok oldu kardeşim. Veya 500 liralık evimi 200 lira, 700 liraya, 1000 liraya. 1000 liralık evimi 5000 liraya 3000 liraya vermenin yollarını arayarak bu işten istifade etmeye çalış. Aman ya Rabbi. Peki yarın ilahi yardıma en muhtaç olacağın zamanda Allah seni yardımsız bırakırsa ne yapacaksın? İnsanımız niye bunu yapabiliyor? Çünkü... ...dini duyarlılığımız... ...hakka karşı hassasiyetimiz... ...bu hale geldi. Bu hale geldi. Karşımızdaki... ...zaruretler, çaresizlikler... ...içerisindeki insanların... ...ihtiyaçlarından... ...istifade edebilecek kadar... ...bunları lehimize... ...menfaatimize çevirebilecek kadar... Duyarsızlaşanlarımız var. Bu şartlardan istifade etmenin yollarını arayacak kadar maalesef evet yani bağışlayın alçalanlarımız var diyeceğim. Müslüman olarak bunlar bizim yapacağımız şeyler değildi. Olmamalı. Kendimize gelmek zorundayız. Çünkü Aleyhissalatu vesselam efendimiz "Men asbaha ve lem bi emri'l muslimina feli'se minhum budur" Müslümanların dertleriyle dertlenmeyip sabahı eden onlardan değildir. Diyor. Bu neyi gerektiriyor? Dünyada olan olup biteni Müslüman gözüyle Müslüman olarak bilmemiz, <gülüyor> anlamamız, takip etmemiz ve ona göre kendimize bir yol yordam tespit etmemizi gerektirir. Bunları yapamazsak işte o zaman batıl güçlü olur. Hak zayıf olur. Batılı zayıflatıp hakkı güçlendirmenin birinci berhalesi hakkı bilmek ve hakka sahiplenmektir. Onu bugünkü tabirle içselleştirmektir. içimize sindirmektir. Zerrelerimiz, ruhlarımız, her zerresi, ruhumuzun her zerresi, haktan başka bir şeye zemin ve mekan olmamalıdır. Hakka sahip olursak, hakkı bilirsek, hakkı sahiplenirsek ve bütün olanı biteni hakkın ölçüleri içerisinde değerlendirirsek, yani birilerinin bize giydirdiği tevhid ve ümmet şuuruna aykırı kıyafetleri, deli gömleklerini giymeyi reddedersek Allah'ın izniyle hak önce nefsimizde kuvvetlenir sonra da ümmet arasında kuvvetlenir. Hak ümmet çapında güçlendiği zaman... İşte ayet-i kerimenin tasvir ettiği bu durum tahakkuk eder. Yani Cenab-ı Allah o zaman hakkı temsil eden bizleri batılın beynine, beynini darmadağın edecek şekilde sahneye çıkartır ve bize bu gücü, bu kuvveti verir. Tekrar ediyorum batılın kendisinde güç yoktur. ...batıl bizatihi güçlü değildir. Batılın gücü... ...hakkın... ...zayıf olduğu orandadır. Zayıf göründüğü orandadır. Hak da bizatihi zayıf değildir. Onu temsil edenlerin... ...veya ona güçlü şekilde sahip olmaları gerekenlerin... ...zayıf durmaları sebebiyle zayıf görünür. Çünkü hak her zaman... Batılın beynini darmadağın edecek güçtedir. Müminler hakka hakkıyla sahip oldukları vakit, sahiplendikleri vakit 30 yıl, 40 yıl gibi bir zaman dilimi içerisinde o zamanki dünyanın yarısından fazlasına hakim oldu. İslam Devleti'nin bir ucu Hint Okyanusu'nda Çin'in aşağı yukarı güney kısımlarında öbür ucu da Atlas Okyanusu'ndaydı. Biz ise 500 yıldır Endülüs'ten bu yana her geçen gün Medeniyetimizin bir beşiğini kaybede ede geldik. Hak böyle geriledi bizim şahsımızla. Bizim varlığımızla. Haklarımızı yeniden geri almak, kazanmak, elde etmek zorundayız. Bu bizim vazifemizdir. Peygamber Aleyhisselatü şu hadisini buraya bir manada uygulayabiliriz. Her kim Allah yolunda cihad etmez, yahut cihad etme niyeti azim ve kararlılığını içinden vermezse bir münafıklık şubesi üzere ölür. Hayır kardeşim bu ümmet bu halde kalmamalı. Bu ümmetin bu halden kurtulması için ben, sen, hepimiz üzerimize düşen bir şeyler olmalı. Bunları yapmaya çalışmalıyız. Yerine getirmeliyiz. Bu işin derdini taşımalıyız. Bunlar uykularımızı kaçırmalıyız. Zaman zaman hiç olmazsa geceleyin kalkıp bu işler için dua etmesini bilmeliyiz. Bu işlerle hem dert olacakların sayılarının artmasına gayret göstermeliyiz. İslam'ın derdini, ümmetin derdini kendisine dert etmeyen bir Müslüman'ın ne bileyim acaba kendisine faydası olur mu? Bırakalım başkasına fayda olmasın. Bu ayet-i kerimeler şu anda ifade yerindeyse bu ve benzeri ayetler boynu bükük bir yetim gibi bizleri bekliyor. Çünkü Cenab-ı Allah diyor biz hakkı batılın üzerine bırakırız, beynini darmadağın eder o da can çekişe çekişe kaybolup gider. Öyle demiyor mu ayet-i kerime? Öyle diyor. Peki bu ayet-i kerime şu anda yaşıyor mu? Bu ayet-i kerimenin bu tecellisini görebiliyor muyuz? Var mı bunun vakada karşılığı? Yok. Bu halde bu ayet-i kerimeyi yeniden canlandırmak zorundayız. Hakkın batılın peşine, batılın üzerine atılarak beynini darmadağın edecek kadar güçlenmeye ihtiyacı var. Bu da bizim Hakk'a sarıldığımız nispete bağlıdır. Hakk'a ne nisbette sarılırsak, hak o kadar güçlenir. Bu tabiri ben kendim kullanmıyorum. Resulullah'ın tabiridir Aleyhisselatü Vesselam. Resulullah'ın tabirine göre, Hayatta karşılığı olmayan bir ayet veya bir hüküm ölü gibidir. Ölü gibidir. Çünkü uzunca bir hadistir, kısaca muhtevasını arz edeyim. Zina etmiş bir Yahudi erkek ve kadın teşhir ediliyor. Peygamber soruyor alimlerine, bunların gerçek cezası kitabınızda nedir diyor taşlanarak öldürülmeleridir diyorlar demek zorunda kalıyorlar o halde onları götürüp taşlayın diyor ve diyor ki Allah'ım tabir onun dedim çünkü Allah'ım senin dinini öldürdükleri bir zamanda öldürmüş oldukları bir zamanda onu ilk dirilten ben oluyorum ve bunu Allah'a hamd etmek sadedinde söylüyor demek ki Hayatta karşılığı olmayan her bir ayet yaşamıyor demektir. Onu yaşatmak mesuliyeti hepimizin boynu borcudur. Varlığımız bunun için olmalı. Bunun için olmalı. Bunun için yaşamalıyız. Ne yaparsak, ne edersek bunu hesaba katarak yapmalıyız. Her bir halimiz, her bir davranışımız ifade yerindeyse bir ayetin hayata yansıması olmalı. İslam'ın bir hükmünün hayatta kendisini bulması olmalı. O zaman hayatımız da anlam kazanır. Hayatımız da yücelir. O zaman hak güçlenir. O zaman batıl zayıflar. Çünkü her bir ayetin hayata geçmesi demek... ...bir batılın, onun karşılığı olan bir batılın ortadan kalkması demektir. Hayatta uygulanmayan hakkın kıymeti yok ki. İstediğiniz kadar adaletten bahsedin. Adaleti uygulamıyorsanız, aksine tenzih ederim, zalimlik ediyorsanız... ...sizin adaletten bahsetmenizin veya adaleti bilmenizin ne kıymeti var... Biz hepimiz Allah'ın ahkamını şu veya bu oranda biliyoruz. Fakat bildiğimiz kadarını bari hayatımıza ne kadar yansıtabiliyoruz? Bunun muhasebesini her gün yapıyor muyuz? Haftada bir yapıyor muyuz? Ayda bir yapıyor muyuz? Yılda bir yapıyor muyuz? Ben dün bir ay önce bir sene önce hayatımda şu kadar batıl vardı ve bunları tek tek gerilettim. Şuradan buraya geldim diye kişisel hayatımızdan başlayarak toplumsal hayatımıza, ahlaki hayatımıza, iktisadi hayatımıza, siyasi hayatımıza, hatta ümmet planındaki hayatımıza ve hatta dünya çapındaki hayatımıza dair hesaplarımız, kitaplarımız, planlarımız, programlarımız, uygulamalarımız ne alemde? Evet. Evet. Bu çok ağır bir yük. Söylediklerimin ne kadar ağır olduklarının farkındayım. Ya, gel gör ki Cenab-ı Allah bize emaneti yüklemiş. Emanet budur. Biz emaneti göklere, dağlara, yerlere arz ettik. Korktular, çekindiler, taşıyamadılar. Diyor. Biz taşıyabilecek güçteyiz bunları. Allah'tan yardımımızı dileyerek bu yükün altından kalkabileceğimize inanmamız lazım. Çünkü Cenab-ı Allah kimseye kaldırabileceğinden fazlasını yüklememiştir. İslam'ın hiçbir yükü beşer takatinin üstünde değildir. Herhangi bir sebep dolayısıyla o yükü taşımaktan aciz isek zaten sorumlu değiliz. Önemli olan bizim taşıyabildiğimiz kadarını taşıyıp taşıyamadığımızdır. İşte eğer batıl tekrar ediyorum can çekişe çekişe ölmek yerine son derece şımarık bir şekilde ortalığı kasıp kavuruyorsa hakkı güçlendirmesi, ayakta tutması gereken bizlerin hakka gerektiği gibi sahip çıkmayışımızdandır. Cenab-ı Allah bu halimizden bizlere tezelden kurtuluş nasip etsin derim. Velakumul veylu mimma tasifun. Nitelander dolayı veil olsun sizlere. Veil İbn Abbas'ın tefsirine göre cehennemdeki bir vadinin adıdır. Cehennemdeki bir vadinin adıdır. Veil aynı zamanda Arapçada acıma karşı tarafa acıma bildiren bir tabirdir. Veil sana yani sen acınası bir durumdasın. Veil ona acınası bir durumdadır o. Çok zor, zavallı bir vaziyettedir. Ona acıma gerekir demektir. İşte diyor sizin yaptığınız bu nitelendirmelerden dolayı yazıklar olsun sizlere veya Cehennemdeki bir vadinin adı olan o veyl. Hatta bazen diyor ki rivayetlerde veyl öyle bir vadidir ki cehennemde cehennem bile o vadinin hararetinden Allah'a sığınız. Havsala almaz. Öyle bir yer. Onun için küfür, Allah'a iftira böyle bir büyük vebaldir. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin birbirlerinin arkası arkaya gelmesinde çok büyük münasebetler ve anlamların birbirlerini takip etmesi harikulade bir derecededir. Şimdi Cenab-ı Allah burada az önce dedi ya biz gökleri yeri boşuna yaratmadık. Oyun eğlence edilmek isteseydik kendi ezimizden edinirdik. Bunun yerine biz hak ile batıl mücadelesini ortaya süreriz diyor. Hak ve batıl mücadelesi kıyamete kadar devam edecektir. Ve Cenab-ı Allah hak ehli ile batıl ehlini birbirleriyle imtihan ediyor. Cenab-ı Allah bir önceki ayet-i kerimede dediğimiz gibi biz eğer oyun eğlence edinmek isteseydik kendi nezdimizden edinecektik diyor. Edinmedik. Niçin? Çünkü velâhu men fi semâwati wal-ard. Göklerde ve yerde bulunan herkes zaten onundur. Her şey onundur. Yani dolayısıyla bir oyun eğlence edinmeye ihtiyaç yok çünkü her şey mutlak maliki yalnız odur. Ve men onun yanında onun huzurunda bulunanlar ise la yestekbirun an ibadetih. Ona ibadet etmekten asla yapmazlar? Büyüklük taslamazlar. Ona ibadet etmeye karşı biz mi bu işi yapacağız demezler, bu bize yakışmaz demezler. Aksine kulluklarının farkında olarak kul olmayı kendileri için en büyük şeref bilirler. <Sessizlik> ne demek yestehsirun? yorulmazlar. Onun nezdindekiler ne ibadete karşı büyüklenirler insanların bir kısmının yaptığı gibi ne de yorulurlar ibadet edenlerin hepsinin karşı karşıya kaldığı gibi. Biz insanlar böyleyiz. Kalk bakalım hemen hemen söyleyeyim. İki gün uyumadan Cenab-ı Allah'a mesela namaz kılsın biri. Için. Hangi babayı yiğidin gücü yeter? Böyle şey olmaz. Amelikler için böyle bir şey mevzu bahis değil. Onun nezdinde olanlar hep ibadetten çekinmezler. Büyüklenmezler ona ibadet etmeye karşı ibadet etmeyi kibirlerine yedirmeyen kafirler gibi değildirler haşa. Hem de ibadet edenler ederler ama güçleri sınırlı, güçleri sınırlı. Onun için galiba İbn Abbas veya Abdullah bin Ömer ikisinden birisi diyor ki gençliğinden. Yaşlılığın lehine bir şeyler almaya bak. Yani yaşlıyken şuran ağrıyacak, buran ağrıyacak, gücün azalacak, ayakta durma şansın azalacak, hafızan zayıflayacak, dikkatini toplama imkanın azalacak. Şu olacak mı olacak? İstediğin ibadet etmek isteyeceksin, arzu edeceksin, vücudun kabul etmeyecek, kaldırmayacak. Gençken ise zihnen sağlamsın, ruhen sağlamsın, bedenen sağlamsın, vaktin de vardır, şu vardır, bu vardır, meşgalen de azdır. Onun için ihtiyarlığında yapmaman muhtemel olan ibadetleri düşün, düşün. Allah'a kulluğunu düşün. Onun uğrundaki cihadı, mücadeleyi düşün. Gençken, daha bir şevkle, daha yoğun bir şekilde bunları yap diyor. Gençliğinden ihtiyarlığın için bir şeyler al, bir şeyler yap diyor yani. Böyle. E biz öyleyiz. وَمَنْ نُعَمِّرْهُ Düna kisu fil halk diyor Cenab-ı Mevla. Biz kime ömür verirsek, ömrünü uzatırsak, khilkatte onu başaşa ederiz. Başaşa ederiz. Bu böyle Allah'ın kanunu bu. Ama melekler için böyle bir şey mevzu bahis değil. Onlar Allah'a ibadet etmekten yorulmazlar, ara da vermezler. Ara da vermezler. Onların da ibadetleri Allah'ın kendilerine emrettiklerini yapmasıdır. Ve Cenab-ı Allah'ın ayrıca kendisine ibadet eden kullara ihtiyacı da yok. Hadis-i şerifte buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, e bunu ancak gaybı Allah'ın gösterdiği nisbette gören veya bilen kişi söyleyebilir. Sema diyor gıcırdamaktadır. Gıcırdamakta da haklıdır. Çünkü diyor secdede olmayan veya kıyamda olmayan secde veya kıyamda bulunan bir meleğin bulunmadığı bir karışlık yer dahi yoktur diyor sema. O meleklerin o ibadetlerinin verdiği manevi ağırlık ağırlığı sema adeta taşıyamadığı için gıcırdıyor. Sema diyor, gıcırdıyor diyor. Gıcırdamakta da hakkı var diyor. Allah Allah. Yani onun için hiç kimse Demezsin Cenab-ı bize ihtiyacı var. Haşa. Bizim O'na ihtiyacımız var. Bizim O'na ibadete ihtiyacımız var. Bizim O'nun istediği gibi kul olmaya ihtiyacımız var. Çünkü mutlak zengin olan O, hiçbir şeye muhtaç olmayan, elganiy olan O, her şeyin, her bakımdan her şeye muhtaç olan, yani mutlak fakru zaruret içerisinde olanlar da, Bizleriz. Aciziz. Hem de ne biçim aziz. bir şey yok. Fazla değil. Bir virüslük canımız var. Ha. Kendimizi bir şey zannetmeyelim. Bir virüs birkaç tane adamı bir buna bulaşıyor, bir buna, bir buna tepe taklak edip götürüyor. neyi görecekse de insan. Onun için Cenab-ı Allah diyorum ya eyühe insan, ma garraka bi rabbikal kerim. Ey insan, o çok cömert. Çok kerim. Çok lütufkar olan Rabbin hakkında seni ne aldattı? Niye aldanıyorsun? Niye aldanıyorsun? Bazen sebebini bilmediğimiz şeyler de adamı tepe taklak edebiliyor ya. Hiç şey değil. Yerine göre birisinin bir kötü nazarı değiyor, adam tepe taklak yuvarlanıp gidiyor. Böyle Peygamber hadis hadişeri füt ediyor. Nazar diyor öyle bir şey ki diyor, adamı devirir, deveyi de kazada gönderir. Yani övür yenilir, yenilir ve bu anada mecazi bir ifade. Onun için yapacağımız şey şu. allah Teala'nın bizden istediği tek bir şey var. Bütün yönleriyle, bütün teferruatıyla hep oraya çıkıyor. Ona hak ettiği şekilde tek layık olarak ibadet etmek. Kulluk etmek. Ne yapıyor peki bunlar? Ne yapıyor peki bunlar? Yüsebihûne'l-leyle vel la yefturûn. Gece gündüz onu aralıksız durup dinlenmeden <gülüyor> ne yaparlar? Tesbih ederler. Subhanallah derler. Subhanallah Cenab-ı Allah'ı zikirlerin en mükemmellerindendir. Cenab-ı Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih edip her türlü kemale sahip olmakla nitelendirmek demektir. Onun hiçbir kusuru, hiçbir eksiği yoktur. O mukaddestir, en yücedir, en güçlüdür, en kadirdir. Her şeyin kemaline en mükemmel derecede sahip olandır. Her türlü kemal vasfına sahip demektir. Onun için şu şuurla yapıldığı vakit büyük bir zikirdir Kuran-ı Kerim'de de tesbih gerek fiil olarak gerekten gerekse de subhan mastarı kullanılarak geçmektedir ki biliyorsunuz mesela İsra Suresi subhan fiili ile başlıyor subhan ellediği Esra bi abd ile diye devam ediyor Allah Allahü Teala halimizden Hareketlerimizden, ruhumuzdan, kalbimizden ona kulluğu Amin. uzak etmesin. Dilimizden, fikrimizden, aklımızdan, şuurumuzdan da onu tesbihi, tehlili, tekbiri, zikri eksik komasın inşallah. Kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.